Namazın Mekruhları 1. Elbiseyi giymeyip, omuzlarını alarak kılmak. 2. Secdeye inerken, etekleri, pantolon paçalarını kaldırmak. 3. Antari'nin etekleri, kolları sıvalı olarak namaza durmak. 4. Abes, yani faydasız hareketler yapmak. 5. İş elbisesiyle, ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbiseyle kılmak. 6- Ağızda kırayete mani olmayacak bir şey bulundurmak. Mani olursa namazı bozulur. 7- Başı açık namaz kılmak. 8- Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken ve gel zorlarken namaza durmak. 9- Namazdayken, secde yerinden taşı, toprağı, eliyle süpürmek. 10- Namaza dururken, namaz içinde parmakları çıtırdatmak. 11- Namazda elini böğrüne koymak. 12- Başını ve yüzünü etrafa çevirmek, gözleriyle etrafa bakmak. Göğsü çevirince namaz bozulur. 13- Teşehütlerde köpek gibi oturmak. 14- Secdede Erkeklerin kollarını yere yayması. 15. İnsanın yüzüne karşı ve yüksek sesle konuşanların sırtına karşı kılmak. 16. Birinin selamına eliyle, başıyla cevap vermek. 17. Namazda ve namaz haricinde esnemek. 18. Namazda gözleri yummak. 19. 19. İmamın, mihrab içinde durması. 20. İmamın yalnız başına, cemaatten yarım metre yüksekte durması, tenzihen mekruhtur. 21. İmamın yalnız başına, aşağıda durması da tenzihen mekruhtur. 22. Öndeki safta boş yer varken, arkasındaki safta durmak ve safta yer yok iken, saf arkasında yalnız durmak. 23. Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile kılmak. 24. Canlı resmi, Namaz kılanın başında, Önünde, Sağ ve sol hizasında, Duvara çizilmiş, Veya beze, kağıda yapılarak asılmış, Veya konmuş ise, Mekruhtur. Haç resmi de, Canlı resmi gibidir. 25. Alevli ateşe karşı namaz kılmak. 26. Namazda ayetleri, tesbihleri eliyle saymak. 27. Baştan ayağa kadar bir peştemala sarılıp kılmak. 28. Açık başına sarık sarıp tepesi açık olarak kılmak. 29. Ağzını ve burnunu örterek kılmak. 30. Özürsüz boğazından balgam çıkarmak. 31. Eli bir iki kere hareket ettirmek. 32. Namazın sünnetlerinden birini terk etmek. 33. Zaruretsiz, çocuğu kucağındayken namaza başlamak. 34. Kalbi meşgul eden, huşuğu gideren şeyler yanında, mesela süslü şeyler karşısında, oyun, çalgı yanında ve arzu ettiği yemek karşısında kılmak. 35. Fars kılarken, Özürsüz duvara ve direğe dayanmak. 36. Rükûa eğilirken ve kalkarken elleri kulaklara kaldırmak. 37. Kıraati rükûa eğildikte tamamlamak. 38. Secdelere ve rükûa imamdan önce başını koymak ve kaldırmak. 39. Nets olma ihtimali olan yerlerde namaz kılmak. 40 kabre karşı namaz kılmak. 41. Teşehhütlerde, sünnete uygun oturmamak. 42. İkinci rekatte, birinciden üç ayet uzun okumak. Namaz dışında mekruh olan şeyler. 1. Halada ve her yerde, abdesti bozarken ve istinca ederken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek. 2. Güneşe ve aya karşı abdest bozmak. 3- Küçük çocukları kıbleye karşı tutarak abdest bozdurmak. Tutan büyüye mekruh olur. Bunun için, büyüklere haram olan şeyi, küçüklere yaptırmak, yaptırana haram olur. 4- Kıbleye karşı özürsüz, ayaklarını veya bir ayağını uzatmak. 5- Mus'hafa ve din kitaplarına karşı ayak uzatmak. Yüksekte iseler mekruh olmaz.